Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok muhterem kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyor Rabbimden sizlere, hepimize ve bütün din kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim razı olduğu yolda cümlemizi daim kılsın. Her zamanki gibi sözümüzün başında, sözlerimizin başında alemlerin yüce Rabbine hamd ve senaların en güzelini, en alasını, en yücesini, Rabbimizin layık olduğu hamd ve senaları layık olduğu adetle ona arz ediyor. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyor. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz her şeyimiz evet her şeyimiz liderimiz, önderimiz halaskarımız, şefaatçimiz kurtarıcımız, sebebi vücudumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim Ali dergahında ahseni kabul ile makbul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, mübarek bir kandili geçirdik ve Ramazan-ı Şerife adım adım nefes nefes yaklaşıyoruz. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle erişmeyi ve sonuna bağışlanarak, affolunarak çıkmayı nasip etsin inşallah. Gelecek haftada da inşallah sohbetimiz var. Sonra Ramazan arası vereceğiz. Ondan evvel, acaba dostlarımla, cemaatimle, kardeşlerimle hangi konuyu paylaşsam diye inanın uzun süre düşündüm. Sonra da mübarek günlerdeyiz, rahmet günlerindeyiz, bereket günlerindeyiz. Dua etme zamanındayız. Kur'an-ı Kerim'deki duaları kardeşlerimle paylaşayım diye karar verdim. Umarım ki katınızda makbul olur. Memnun olursunuz yani. Hal böyle olunca şimdi sözün başında sizden bir istirhamda bulunuyorum. Bir kağıt kalem alın elinize benim vereceğim ayet-i kerimelerin numaralarını ve surenin adlarını kaydedin. Sonra ayet-i kerimeyi ve duayı öğreniriz beraberce Kur'an-ı Kerim'den. Sonra siz bunların bazıları zaten bildiğiniz dualar olarak karşınıza çıkacak göreceksiniz. Açar oradan isterseniz mealinden, isterseniz tefsirinden okursunuz ve de o duaları daha çok tekrar ederiz. Malum, her zaman şunu söylüyoruz, Kur'an-ı Kerim'deki dualar, duaların en alaları en yüceleri ve en mükemmelleri. Dua da müminin en önemli ibadetlerinden biri. Hatta aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin tabiriyle ibadetin özü, iliyi ve ibadetin ta kendisi. Yani ibadet eden bir mümin dua etmeli, dua eden bir mümin de ibadetin ta içerisinde, tam ortasında. Ve de dua ibadetin muhhul ibadet. Arapçada e, muh diye beyne deniliyor, bir de iliye, kemiğin içerisindeki iliye muh deniliyor. Asıl beyin demek muh. Öyle olunca ibadet e, ve taatta bulunan müminler için dua meselenin beyni konumunda. Şu halde çokça dua edeceğiz inşallahurrahman. Rabbimize yalvaracağız, iltica edeceğiz. Zaten Takdir edersiniz ki, değerli kardeşlerim, her zaman duaya muhtaçız ama, her zaman duaya sarılmalıyız ama, bugünlerde daha çok dua etmek du durumundayız. Hem memleketimizin içinde bulunduğu konum itibariyle, hem de içinde bulunduğumuz güzel günler sebebiyle. Bereketli günler, Ramazan'a doğru gittiğimiz, efendim, güzel, kıymetli, değerli saatler ve de hakikaten, Gerek ümmeti Muhammed'in e, toplum olarak, ümmet olarak, gerekse cennet vatanımızın, sonra da ferden ferda, her birimizin ayrı ayrı duaya ihtiyacımız var. Onun için dua edeceğiz inşallah. E bu dualarımız, önce Kur'an-ı Kerim'den olacak, sonra da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden olacak, sonra, İslam büyüklerinden, Allah dostlarından öğrendiğimiz duaları Rabbimize yücelteceğiz, dua olarak elimizi açtığımız zaman. Sonra da, sonra da, tabii kendi ihtiyaçlarımız, kendi isteklerimiz, kendi taleplerimiz, kendi dilimizle. Değerli kardeşlerim ama beraberce göreceğiz inşallah. Umarım ki bu sohbet birkaç hafta devam eder. Yani birkaç sohbet devam eder bu konu. Göreceksiniz ki hayatı ilahi içerisinde, Bizim ihtiyacımız olan her şey bu dualarda geçiyor. Beraberce görmüş olacağız rahman. Ben duaların en güzeli, güzellik duası, Resul-i sallallahu aleyhi ve de hiç dilinden düşürmediği bir dua olan dua ile başlıyorum sohbetime. Biliyorsunuz aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Duasını, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ İlticasını çokça yapıyordu. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu dua nerede acaba? Beraberce bakıyoruz. Bakara Suresi, Bakara Suresi 200 ve 201. ayetlere beraberce bakıyoruz. Tamam mı efendim? Bakara Suresi, yani ben bir şey, mesela geçen hafta bir dua kardeşlerime söyledim. Bugün yine inşallah yetişebilirsek geleceğiz ona. Furkan suresinin 74. Yolda karşılaştığım birçok kardeşim diyorlar ki, ya hocam hangi ayetti, hangi sureydi tespit edemedik. E, onun için diyorum ki, işte sohbetlerde bir kalem kağıt, şöyle küçücük bir kağıt, bir de, bir de tesadüfi bir kalem elinizin altında bulunsun. Bu tip şeyleri kaydediverin. Büyüklerimiz bize hep tavsiye ederler, telkin ederlerdi ve derlerdi ki ilme bil Kitabe, İlmi yazarak kaydedin. Kaydedin. Yani hepimiz ezberleyemiyoruz. Hepimiz e, bazen de ezberliyoruz ama unutuyoruz sonra. Öyle olunca yazdığınız şey kolay kolay zayi olmaz Allah'ın inayetiyle. Onun için elinizin altında bir kalem olsun. Arzu eden kardeşlerim için tabi. Bu ayet numaralarını ve surelerin isimlerini yazalım. Sonra ihtiyaç olduğunda oraya döneriz bakarız. Hatta neyle ilgiliydi diye not da alıverirsek yanımıza. Yarın bir herhangi bir konuda duaya ihtiyacımız olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'imizi açarız. Allah'ın kelamına bakarak oradan dua ederiz. Rabbimize yalvarırız rahman Efendim ayeti kerimeler. Hacla ilgili ayet-i kerimeler. Sahifenin başından El-Hac-u Eşhurun Malumat diye başlıyor Rabbimiz. Hac belirli aylardır. Sonra geliyor, sonra geliyor ee, menasik, hac menasiki dediğimiz hac efali anlatılıyor şöyle kısaca. Tabi sözü ben uzatmayacağım. Sonra hac fiillerinizi tamamladınız mı? Allah'ı çokça zikredin diye Cenab-ı Hak Hazretleri tavsiyede bulunuyor. Hatta diyor ki: "Fezikurullaha kezikrikum abaaikum au esedde zikra." Babalarınızı andığınız, hatırladığınız gibi hatta daha fazlasıyla Allah'ı zikredin. İşte bu ayeti kerimenin devamında şöyle bir ikaz, şöyle bir tembih geliyor. "Faminen nase men yaqulu" İnsanlardan bazıları vardır ki der ki: "Rabbena atina fi'd-dunya yarabi bana ne vereceksen dünyada ver der. Ya Rabbi bize veya bana dünyada ver der. Ama Rabbimiz buyuruyorlar ki: "Ve maluhu fil ahireti min khalaq." Onun sadece bana dünyada ver diyenin ahirette nasibi yoktur. Rabbim muhafaza buyursun. Sadece dünyalık isteyenin, sadece dünya için Rabbine yalvaranın ahirette nasibi olmayacaktır diyor Kur'an'da Rabbimiz. "Ve minhu yaqulu" Onlardan yine bazıları vardır ki o insanlardan yine bazıları vardır ki şöyle dua eder. Rabbena a'tina fi dunya hasana ve fil ahireti hasana ve kina azaben nar. Ya Rabbi bana dünyada iyilik ver. Ahirette de ve fil ahireti hasana ahirette de iyilikler ver, iyilik ver ve kina azaben nar, ve bizi Ateşin azabından, cehennem azabından koru ya Rabbi. Ha, Rabbimiz bu kesimi, bu müminleri, bu kulları methediyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Kur'an diliyle dua etmiş olmak için böyle söyleyeceğiz. Veya böyle dua ettiğimiz zaman, hepimizin bildiği bir dua olduğu için böyle söylüyorum. Allahümme Rabbena a'tina fi dunya hasanah ve fil ahireti hasanah ve kina azaben nar diye dua ettik mi Kur'an diliyle Kur'an ayetiyle Rabbimize yalvarmış Rabbimize iltica etmiş oluyoruz hem de duaların en güzellerinden olduğu için Vesselam Efendimiz Hazretleri böyle çokça dua ederlermiş ya Rabbi, bize, ya Rabbi bize Dünyada iyilikler ver hangi konu aklınıza gelirse gelsin Tamam efendim hangi mesele olursa olsun İş meselesi, ticaret meselesi, aile saadeti meselesi Çocuğunuzu evlendireceksiniz, kızınızı gelin edeceksiniz Ne bileyim işte akrabalarla, komşularla, münasebetler, yolculuğa çıkacak Her şey her şey, her şeyin güzelini istiyoruz, iyisini istiyoruz Rabbimizden Öyleyse bu duaya çokça, çokça sarılacağız Böylece çokça dua edecekmişiz Rabbimiz onları, onları Kur'an'ı da methediyor ve buyuruyor ki, اُلَٰئِكَ لَهُمْ نَص۪يبٌ مِمَّا كَسَبُ Bütün bunların, bütün her iki ayeti kerime için de bu mana verilebilir. Bu ayeti kerime hem yukarıda sadece dünyalık isteyenleri hem aşağıda, aşağıda da ahiretlik ve dünyalık güzellikler isteyenleri ihat edebilir. Ama bazı meal verenler baktım ben Kur'an-ı Kerim'e. Ee, sadece bizim son okuduğumuz ayet-i ile ilgili olarak mana vermişler. Yani deniliyor ki burada işte onlar için işte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Ulaike lahum nasibun mimma Kazandıkları, yaptıkları, işledikleri ameller için büyük bir nasip vardır. Vallahu seriul hisab. Allah da Hesabı çok kolay, çok çabuk görendir. Kur'an-ı Kerim'de böyle işaretler var. Yani şöyle duaları biraz evveliyle, bir ayet evveliyle, bir ayet sonrasıyla alıyoruz ki, meseleyi daha iyi anlayalım, dua ederken bunlar inşallah gözümüzün önünde, ruhumuzda, aklımızda canlansın. Ha, bu duayı ederken böyle de ayetler vardı yanında diye, Rabbimize dua ederken, iltica ederken, böyle geniş bir gönülle, geniş bir düşünceyle inşallah Rabbimizden iltica etmiş olalım, yalvaralım. İşte onlar için diyor yani dünyada da iyilik, ahirette de iyilik isteyenler için kazandıklarından dolayı ciddi bir nasip vardır. İşte dünyalık isteyenlerin nasibi de dünyada olacak ve bitecek demektir. Yok biz, biz böyle değil. Asıl asıl Rabbimizden cennette nimetler istiyoruz. Tabii dünyamız için, dünyalık için de Rabbimize yalvarıyor, iltica ediyoruz. Ya Rabbi bizi dünyalıklar konusunda namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Hani geçen hafta e, babacığım bu duayı tavafta yapar. Hatta ve cealna lil müttakine imama bölümünü Efendim üç defa tekrar ederdi dedim ya. Dostlarımızın bu hoşuna gitmiş. Tekrar etmek istiyorlar aynı duayı. Yine onun bir duasını bakın size hatırlatayım. Latife yollu böyle gelen cemaate son 20 yıl falan böyle söyledi. Beyler ben dünyalık duayı çok azalttım, küçülttüm, hafiflettim derdi. Dünyalık ya Rabbi böyle elini kaldırır. Ya Rabbi beni namerde değil merde dahi muhtaç eyleme bir de latife eder hac ve umre parasını da ayrıca ihsan eyle Ya rabbil alemin diyorum der idi Rabbim şefaatlerine nail etsin cennette beraber kılsın diye Rabbimize niyaz ediyorum evet biz de, biz de öyle dua edebiliriz zaten bugünün dünyasında bir kişi namerde değil merde dahi muhtaç değilse dünyalığı yolunda demektir o, biliyorsunuz Hacı ve umrelere çok efendim e, arzusu vardı, iştiyakı vardı. Onu ayrıca öyle istiyordu. Evet onlar için kendilerine ciddi bir nasip, büyük bir nasip vardır. Vallahu seri ol hesap. Allah çok seri hesap görücüdür diyor Kur'an-ı Kerim'de. Buradan şunu anlıyoruz. Kıyamet gününde Adem aleyhisselamdan Kıyamet sabahına kadar geçmiş bütün insanların hesabını Cenab-ı Hak çok kısa zamanda görü verecekmiş. Artık müminler için mi sadece bu tecelli yoksa diğerleri için de öyle mi olacak Allahu alem ama manada böyle mümin kafir müşrik münafık ayır mı yok? Yani şurada böyle bir ayrım yok. Öyle olunca herkesin hesabı çabuk görülecek. Hesaplar çabuk görülünce de gidecek olanlar gidecekleri yere çok çabuk varacaklar. Rabbim bizi cennette, cemalinin karşısında birleştirsin. rahman diye dua ediyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki dualardan biri bu. Efendim Kur'an-ı Kerim, Ayet-i Kerime Bakara Suresi Ayet-i Kerime'nin numaraları 200 ve 201 Sonra bakalım başka Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müminlerin dilinden, peygamberlerin dilinden bize nasıl dualar öğretiyor Şimdi alacağımız dua da yine tatlı böyle güzel bir dua bereketli bir dua zaten dediğim gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'den gelen dualar hatırlayın şöyle o günlere bir gidelim beraber işte İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam beraberce kabe'yi muazzamayı inşa etmişler efendim. Sonra böyle e, kabe'yi muazzamanın temelleri gösteriliyor İbrahim aleyhisselama, oğlu ile beraber kabe'yi yeniden inşa edecekler. Usta Halilullah İbrahim Aleyhisselam, yanında yardımcısı yine Allah'ın peygamberi veya daha sonra belki peygamber olacak olan İsmail Aleyhisselam. Kabe-i Muazzama'nın temelleri biraz böyle kalkınca, ve o İbrahim'ül kavaide el beyt ve İsmail, İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Kabe'nin temellerini biraz böyle kaldırınca şöyle dua etmişler. Efendim yine Bakara suresi 127. ayeti kerime. Biz de bu duayı bütün ibadet, taat ve işlerimiz için yapabiliriz. رَبَّنَا تَقَبَّلْ minna اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ya Rabbi Allah'ım ne olur? Bizden kabul buyur. Bizim bu işimizi, bizim bu amelimizi, bizim bu yaptığımız işi kabul eyle. رَبَّنَا تَقَبَّلْ minna. <مِنَّا> ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Kabe'yi i Muazzama'yı inşa ediyorlar. Bizde hayırlı bir işimiz varsa, güzel bir iş yapıyorsak veya bir ibadet ve taatta bulunmuşsak kabulünü istiyorsak İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın dilinden böylece dua edebiliriz. Rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim. Sen işiten ve bilensin her şeyi işitensin. Hatta insanın gönlüyle konuşması var mı? Hani hayalimizden veya işte gönlümüzden geçen şeyler var ya, Rabbimiz onları bile işitiyor, onları bile biliyor, onlara bile muttali. Gönlümüzden konuştuklarımızı tabir yerinde de olursa, gönlümüzden konuştuklarımızı bile bilen bir Mevlamız var. Onun için inneke entes semiu'el alim. Sen işitensin. Ve de kullarının ihtiyacını biliyorsun ya Rabbi. Bizim ne istediğimizi bizden daha iyi biliyorsun. Bizim neye ihtiyacımız var sen bizden daha çok biliyorsun. Öyle olunca Rabbanate kabell minna ya Rabbi bizden kabul buyur ve sen muhakkak ki sen işiticisin. İşitensin ve her şeyi bilensin ya Rabbi. Dua burada kalmıyor. 128. ayeti kerimede de devam ediyor Bakara 127 ve 128. Rabbena vec'alna muslimayni leke. Ya Rabbi beni ve oğlumu, bizi İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam beraber dua ediyorlar. Sana teslim olanlardan. Sana tam anlamıyla tevekkül edenlerden eyle. Hepimizin bu duaya çok ihtiyacı var. Öyleyse bu duayı ezberleyeceğiz ve okuyacağız inşallah. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ ve min ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً Ya Rabbi neslimizden de evlatlarımızdan da sana teslim olan, sana hakkıyla kulluk eden, artık teslimiyetin manası içerisinde bütün bunlar var. Sana hakkıyla hani dualarımızda şöyle dua ediyoruz ya, Ya Rabbi bizlere yüce zatına layık kul, Habibine layık ümmet eyle. İşte o duanın ayet diliyle efendim tesbitidir bu. Rabbena ve cealna müslimeyn ile sana bütün varlığıyla teslim olan sana, Hakkıyla tevekkül eden ve senden gelen emirlere ve yasaklara bütün varlığıyla itaat eden sonra da ve min ummeten muslimeten lek. Zurr zürriyetimizden de çocuklarımızdan evlatlarımızdan torunlarımızdan kıyamet sabahına kadar neslimizden gelenleri de yine sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Duanın güzelliğine bakınız. Yani Hangimiz, hangi mümin kardeşimiz böyle bir talepte bulunmaz ki? Öyleyse bu duaları Kur'an'ı Kerim'den öğreneceğiz ve okuyacağız. Olmadı açacağız, okuyacağız işte. Onun için ayet ve surele, surelerin adlarını veriyorum, ayet numaralarını veriyorum cemaatimiz öğrensin diye. Evet ve erine manasikana ve ve devam ediyor. Ya Rabbi bize ibadet ve taatımızın nasıl yapılacağını göster bilhassa hac konusunda de, tamam efendim e, nasıl nasıl amel edeceğiz nasıl davranacağız sana nasıl kulluk edeceğiz namaz kılacağız şartları var hac edeceğiz bir dünya tutulması gereken yapılması gereken işler var orucun kendine göre şartları var zekatın hesap edilmesinde yani bütün ibadet ve taat ne diyoruz devamlı değerli kardeşlerim İbadet ve taatın kabul olunması için iki şeye önemli bilhassa ihtiyaç var. Bir, şartlarına uygunluk. Allah ve Resulü nasıl istiyorsa. İkincisi de önemli bir şart, ihlas ve samimiyet. Allah için yapmak. Tamam mı efendim? İşte burada Ya Rabbi ibadet ve taatımızı nasıl yapacağımız yani ibadet ve taatın usullerini yapılış şeklini bize öğret bize göster Ya Rabbi. Ve erinâ menâsikene ve tübâleyna ve Ya Rabbi bizi bağışla. Tevbemizi kabul et. Ya. Hepimizin bu duayla Rabbimize yalvarmaya ihtiyacı var. Bilhassa bilhassa hacceden müminlerin tabi Diğer ibadet ve taata nazaran daha külfetli bir ibadet olduğu için bu duaya çok ihtiyaçları var. İbrahim Aleyhisselam da zaten bunu Kabe'yi Muazzama'yı tamamlarken arkasından hacc edecek Kabe'yi tavaf edecek Arafat vakfesi Müzdelife vakfesi Şeytan taşlama diğer işler efendim nasıl yani birçok bir iş var hacda tabi işte onların usulünü bana öğret Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri de namaz ile Hac konusunda namazı benden nasıl görüyorsanız öyle kılın. Sallûke mâ ra'aytumûni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın diye tembih ediyorlar. Hac için de haccınızın efalini, haccınızın yapılış şeklini benden alın, benden öğrenin diye aleyhissalatü vesselam hatırlatmada bulunuyor. وَتُبَ عَلَيْنَا وَبِذِي بَعَشْلَ يَا رَبِّي اِنَّكَ Rahim الرَّح۪يمُ sen çok tevab, yani e, tö tövbeleri çok kabul eden ve rahim olan, merhametli olan, bağışlayıcı olan bir Mevlasın diye İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah'ın dilinden böylece dua etmiş oluyoruz. Yani dua edecek miyiz? Şuradan başlıyor ve devam ediyor. Burada bitiriyoruz duayı. 127. ayetin yarısından 128'in sonuna kadar. Rabbana taqabbal minna innaka entes semi'ul alim. Rabbana vec'alna muslimin leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina manasikana ve tub aleyna innaka entet rahim buraya kadar dua ediyoruz. Yine Bakara suresi 127. ve 128. ayeti kerimeler. Değerli kardeşlerim bunlar Kur'an Kur'an dilinden e, dualardır. Böylece dua edeceğiz inşallahü Rahman. Yine Kur'an'da yine Kur'an'da bir bir başka dua. Bunları oturdum böyle ayrı ayrı tespit ettim bugün değerli kardeşlerim sayfelerini de alarak bir evvelki bir evvelki duamız mesela 20. sayfaydı benim elimdeki Musaf-ı Şerif'e göre sayfalar biliyorsunuz bazen 19 bazen 20 oluyor şu şimdiki vereceğimiz dua da efendim 39 ve 40. sayfalarda belki şeyde bilir fark edebilir Evet. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de bir, bir çalıştığım Musaf-ı Şerif'le şimdiki aldığım Musaf-ı Şerif birer sayfa farklı yani ikişer sayfa farklı olan e, Musaf'larmış. Onun için buradaki ben buradaki e, sayfaları veriyorum. 41. sayfa veya 39-40 da olabilir bunlar. Asıl Bakara suresindeyiz yine. Yine Bakara suresindeyiz. Musa aleyhisselamın kavminden bir cemaatin inanan bir mümin topluluğun duasını şimdi göreceğiz dua nasıl ve ne zaman edilmiş şöyle kısaca bir bilgi vereyim efendim e, Musa aleyhisselamdan sonra Cenab-ı Hak Hazretleri Beni İsrail'e yine bir peygamber gönderdi İbadet ediyorlar Cenab-ı Hak Hazretlerine böyle orta doğudular orta doğudalar Filistin, Mısır oralardalar tamam mı efendim fakat orada e, tarihle ilgilenenler bilirler, o civarda hükümranlık e, sürmüş olan ve de güçlü bir devlet olan Amalika var. Amalika. Onların, onların başlarında Calut diye bir komutanları var, yaman bir adam. Bir ara geldi, Beni İsrail'i yerlerinden, yurtlarından söktü ve attı. Tabi perişan oldular. Beni İsrail perişan oldular. Günün peygamberine, günün peygamberine geldiler ve dediler ki: "Ya sen de sen de bize bir komutan tayin et de başımızda bir komutanımız olsun, ordu komutanımız olsun. Biz de dediler bunlarla savaşalım, vatanımızı, yurdumuzu geri elde edelim." Yani bu 40, 41 veya 39, 40 sayfalara buralara bakarsanız bu hikaye geniş anlatılıyor. Böyle, tamam mı efendim? ''Elem tara ilel meleği min beni İsrail'' diye başlayan ''Min beni İsrail'e min ba'di Musa idkâlu l'nebî lehum ve'athlenâ meliken nüqâtil fi sebilillah'' Efendim, o, o sayfanın devamında böyle. Peygamberleri komutan mı istiyorsunuz? Peki dedi. Ben size halkın içinden bir zatı, talutu komutan olarak tespit ettim. Madem ki benden komutan istiyorsunuz, alın size bir komutan. Talut halk içinden bir zat. Sıradan bir insan. Ama işte peygamber Allah'ın dilemesiyle onu tespit etti. Allah'ın kendine ile öyle diyelim. Peygamberin yaptığı her iş öyledir. E, beylerimiz beğenmediler Talut'u. Halkın içinden birisi olduğu için. Dediler ki قَالُوا اَنَّا يَكُونُ لَهُ İçimizden zenginlerden biri değil ki bu adam dediler. Nasıl olur da o bizim üzerimize komutan olabilir? Zengin değil, malı yok, serveti yok. Nasıl olur? Nasıl, nasıl başımıza biz onu melik kılarız veya işte komutan tayin ederiz? Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber zamanın peygamberi dedi ki, bakın kavga her zaman aynı. Tarih boyunca kavga hep aynı. İlla işe zenginler. İlla patronlar, <gülüyor> illa ağlar el koysunlar. Tabii haşa servet düşmanı falan değiliz ama işte mesele burada mücadele mücadele kendini çok iyi gösteriyor. İtirazları neden? Nasıl olur da diyorlar bizim başımıza bu komutan olur veya işte bizim başımıza e, sahip olur, melik olur, başkan olur. Ve lem yute <gülüyor> saaten el mal zengin bir adam değil ki. Kendisine servet verilmemiş ki. Peygamber dedi ki: "İnallaha sallafe aleykum." Sizin üzerinize onu Allah seçti. Allah görevlendirdi. وَزَادَهُ fil ilmi الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Bak, peygamber diyor ki, ona da ayrıca Cenab-ı Hak ilim verdi ve de güç verdi. İnsanların istekleri mal, halbuki idarecilikte ilim lazım, yani tecrübe lazım, bilgi lazım ve de güç lazım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin görevlendirdiği görevlilere bakınız. Nereye kimi görevlendirmişse o göreve layık olan kişiler. Yerine göre sahabe ikram efendilerimizin büyüklerinin yani e, Cenab-ı Hak Hazretleri öyle istiyor. Son Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatına yakın bir ordunun başına Hazreti Ali Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var. Artık Hadi e, yani Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh hazretleri var. Cenab-ı Üsame radıyallahu anh efendimiz hazretleri, Üsame, anh, efendimiz hazretleri Res Resulullah tarafından ordunun başına komutalar olarak gö görevlendirildi. Komutan tayin edildi. Kim ne diyebilir? Madem ki peygamber tayin etmiştir teslim olacaksın. Şöyle böyle ama inanmayanlar niye bizden değil? Niye bizden değil? Peygamber efendimizin peygamberliğine de öyle itiraz etmediler mi? Biz zenginlerden birine gelseydi ya bu Peygamberlik mesela Taif'e gittiği zaman hadisat mesela Cenab-ı Hak gazetleri buyuruyorlar ki yok o, yani Peygamber diliyle Rabbimiz Kur'an'da buyuruyorlar ki onu Allah görevlendirdi inna Allahu aleykum ve zedahu besstan fil ilmi ona ilim verdi ve onu bedenen daha güçlü kıldı. Vallahu huütiül kahu manişa Allah mülkü dilediğine verir dilediğine verir Vallahu Vasîun Allahu Teâlâ Hazretleri her şeyi kuşatmıştır ve her şeyi en ince teferruatıyla bilir. Artık sözü fazla uzatmayacağım. Böyle devam ediyor. Nihayet dediler ki bize bir delil göster o zaman, onun komutan olacağına dair. Dedi ki size işte Musa Aleyhisselam'dan kalma, o günlerden kalma emanetlerinde bulunduğu bir sandık gelecek size. Hakikaten o sandık geldi, melekler getirdiler, baktılar içinde bazı emanetler var, tamam dediler o zaman şimdi teslim oluyoruz. E, Talut e, komutan olarak başlarına geçti. Önce diyor ki, <gülüyor> peygamberleri eğer Cenab-ı Hak Hazretleri hani dediler ya bize bir komutan tayin et de gidelim şu Amalika'ya karşı savaşalım topraklarımızı kurtaralım filan dediler ya eğer Cenab-ı Hak Hazretleri size böyle bir şeyi cihadı emreder de ya yapmazsanız yok canım dediler olur mu öyle bir şey biz dediler tamam sen bize bir komutan tayin et biz onun sözüne itaat edeceğiz ve de peygamberleri dediğim gibi Talut isminde bir zatı, mübarek bir zatı, hoş bir zatı komutan olarak tayin etti. Talut ordusunu aldı, bir nehre geldiler, geçecekler. Kısa kısa arz ediyorum, arzu eden kardeşlerim tefsirlere bakabilirler. Talut orduyu imtihan ediyor. Bir nehrden geçecekler Allahu alem susamışlardan. Buradan dedi kimse içmeyecek. Bu bu nehrden kimse su içmeyecek. Ancak şöyle bir avuç içerseniz susuzluğunuzu giderecek kadar ne ala. Eğer bu bu nehrden içenler e, olursa yani kana kana içenler olursa, çok içenler olursa onlar benden değildir. Çoğu diyor Kur'an'da Rabbimiz. Feşeri bu minhu illa qalilan minhum. Çoğu halbuki kendileri istemişti. Delil istediler. Komutanın e, hak delil o komutan olduğuna dair delil de geldi. Ama böyle e, arzusuna beni İsrail razı olmadılar ve çoğu içtiler. Çok az bir e, miktar gerçekten inanan komutanlarıyla beraber kaldılar. Sözü biraz uzattım galiba ama tarihi bir hadiseyi de bir hikayeyi de böylece latifeyi de anlatmış oluyorum. Nihayet Calut'la karşılaştılar. Calut o evvelki kendilerini Efendim, yurtlarından çıkaran orada, orada bir dua var. Ben şimdi o duayı sizlere aktarmış olacağım. 250. ayet, Bakara suresi 250. ayeti Kerimen'in yarısından başlıyor. O talutla beraber olan ordu, Kur'an diliyle gelen bir dua bu. calutun askerleriyle karşılaşınca şöyle dua etmişler efendim. Rabbena ifrid aleyna Rabbena ifrid aleyna sabran ve sabit aqdamana vansurna alel kavmil kafirin. Şimdi sabır lazım bize. Bir sıkıntımız var. Bir bir zor işimiz var. Bir çileye düşmüşüz. Böyle böyle birçok insan var aile hayatında ticaret ahlakında çocukları çocuk çoluk çocuğundan dolayı yani sabır lazım kendisine. Ha Kur'an diliyle böyle dua ediyoruz. Bakara 250. Rabbena efri alayna sabran. Ya Rabbi bizim üzerimize sabrı böyle rahmet halinde dök Allah'ım. Şarıl şarıl üzerimize sabır indir. Efri alayna sabran. Ve sbit aqdamana ve bizim ayaklarımızı sabit kıl bize cesaret ver bize güç ver bize bu karşılaştığımız musibete karşı dayanma gücü ver ve bitakdame na vansurna alel kavmil kafirin kafirlere karşı bize yardım et ya rabbi tam bugünün duası rabbena afir aleyna sabran ve sabit akdamana vansurna alel kavmil kafirin yani müminler işte Suriye'deki e, sıkıntılar için, Filistin'deki sıkıntı, dünyanın değişik yerlerindeki sıkıntılar için müminler dua ediyorlar ya, hem oradaki kardeşlerimizin sabrı, hem de muvaffakiyeti ve cesaretleri için hem de karşı galebey için Rabbimize böyle dua edecekmişiz. رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا ve وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ kafirin Evet. Bu duaya çok ihtiyaç var. Hepimizin sabra çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi yani Rabbimizden herhangi bir konuda sabır mı istiyoruz? Kur'an diliyle bu dua ile Rabbimize yalvaralım, iltica edelim inşallahurrahman. Efendim şimdi bir ara veriyoruz ve kaldığımız yerden Kur'an'da gelen dualara devam ediyoruz inşallahurrahman. Efendim Kur'an-ı andaki. Hepimizin bildiği dualardan birkaç tanesi de biliyorsunuz. Bakara suresinin son ayetlerinde. Hani hepimizin ezbere bildiğimiz o, ben bunu zaman zaman da size aktarıyorum. Amener Resulü diyebiliyoruz ya, oradan aşağıya doğru geliyoruz. Son ayeti kerime, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا diye başlıyor ya, orada dualar var biliyorsunuz. O, o duaları, mutlaka ama mutlaka ezberlemeli ve de tavsiye ediyorum günde birkaç defa mutlaka okumalı rahmetullahi aleyhi babacığım günde burayı on defa okumayı tavsiye ederdi diye daha önce söylemiştim yani müminler için lazım olan her şey sanki bu dualarda var beraber bakıyoruz şimdi son ayeti kerime Rabbana la tuahidna innesina ev akta'na ben dua bölümünü okuyorum şimdi size. Dua bölümünde de aynen buradan böylece okuyabiliriz. Yani ayet-i kerimenin tamamını okumak şart değil. isteyen okuyabilir ama ayet-i kerimeleri ayetlerin içerisinden seçerek dua bölümünü de okuyabiliriz. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela şu duamızda la tu diye başlıyor ve devam ediyor dua. Bazı hocalarımız bunun başına bir Allahümme Rabbena Atina diye ilave ediyorlar. Dua çünkü. O ayeti kerimeye bir ilave bir ek olmaz. Ey Allahım demek Allahümme. Ey Allahım. Biz duada olduğumuz için umarım ki böyle bir ilave yanlış olmaz inşallah. Ama kimi hocalarımız da ayeti kerimede olduğu gibi Rabbena diyerek başlıyorlar ve öyle devam ediyorlar ayet-i kerimede olduğu gibi. O da olabilir. Yani her iki şekilde de dua edebilirsiniz. Rabbena la tuâkhidna innesina ev akhtâna. Ya Rabbi biz unuttuğumuz veya hata ettiğimiz zaman bizi cezalandırma, muahize etme. Unutarak bir iş yapmışız. Veya unutarak değil, bile bile hata etmişiz. Yanlış yapmışız Ya Rabbi bir işte. Ne olur o hatamızdan dolayı veya unutarak yaptığımız o işten dolayı bizi muahaza etme. Bizi cezalandırma. Bize azap verme ya Rabbi. Hangi müminin buna ihtiyacı yok Allah aşkına söylesenize. Şöyle bir duaya, şöyle bir yalvarmaya hangimizin ihtiyacı yok? Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Ya Rabbi Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme Allah. Geçmiş ümmetlerin içerisinde, yani tabi bizim yakın tarihimizde de var böyle şeyler. E yani şu anda Suriyedeki kardeşlerimizin çilesini düşünün. Uzun yıllardır Filistinli kardeşlerimizin devam eden çilelerini düşünün. Yakın geçmişimizde Bosna-Hersek'te olanlara düşünün. Dünyanın değişik yerlerinde bizim bizim şahit olduğumuz tarihte efendim olanları düşünün. İstiklal Harbi dönemimizi düşünün. Geriye doğru geçin. Efendim geçmiş ümmetlere gidin. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'un elinden ne çileler çektiler? Yahu İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için ateşe attılar, kıyam ettiler. Zekeriya Aleyhisselam'ı diri diri testereyle kestiler. Yani Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın çilesi ayrı, efendim, e, Musa Aleyhisselam'ın çilesi ayrı, İsa Aleyhisselam canını kurtarabilmek için zemalara yükseldi. Yani peygamberlerin, Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenler, Nuh Aleyhisselam'ın o tufana, o güllerce devam eden tufanda, o gemide ne çektiler, ne kadar sıkıntılar çektiler. Ve ümmetleri inananlar, çok ciddi, çok ciddi sıkıntılar gördüler. Hatta ayeti kerime de işaret olunuyor değerli kardeşlerim biliyorsunuz. Peygamberlerle birlikte inananlar yani dediler hep bu iş böyle mi devam edecek? Metan asrullah Allah'ın yardımı bize ne zaman gelecek? Yani peygamberler bile sıkıntıya düştüler. Ya Rabbi yeter artık dediler. İşte bu dua o geçmiş ümmetlere veya bizden evvelki geçen kardeşlerimizin başına geçen gelen başından geçen musibetlere düşmemek için çok ciddi bir duadır. Rabbena wala tahmil aleyna isran kama hamaltahu alellezina min qablina. Bizden evvelkilere böyle ağır yükler yüklediğin gibi bize yükleme ya Rabbi. Hele hele biz değerli kardeşlerim çok zayıf bir millet haline, çok zayıf bir toplum haline geldik. Yani Rabbim gördüğümüz nimetlerden geri koymasın. Ben hacizane bu duaya da çok önem veriyorum. Çok önemsiyorum bu duayı. O kadar çok nimetlere alıştık ki. Yani evde bir yarım saat, bir saat elektriğin gittiğini düşünün. Asansörün çalışmadığını düşününüz. Dokuzuncu, onuncu, daha yüksek katlarda oturan kardeşlerimiz için. Ve apartmanlarda oturanlar için suyun kesildiğini düşününüz. Nimetlere ne kadar çok alıştık. Arabamızın olmadığını ve o gün yaya kaldığımızı düşünün. Mesela İstanbul'daki kardeşlerim bir yerden bir yere gidecekler. Arabanın o gün olmadığını düşünsünler. Aman Ya Rabbi. Günde 50 kilometre, 80 kilometre, 100 kilometre daha fazlası gidip gelen kardeşlerimiz var. Arabaları olmasa ne yapacaklar bu kardeşlerimiz? Ne kadar çok zorlanacaklar. Onun için Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbim gördüğümüz nimetlerden geri koymasın ve وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ Ya Rabbi, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize yükleme Allah'ım. Bazen, gerçi alimlerimizden bazıları, burada diyorlar ki bu ayet-i kerimeyi izah ederken, Cenab-ı Hak kuluna e, takat getiremeyeceği yük yüklemez. Tamam, kabul ama... Herkesin tahkati aynı değil, herkesin dayanma gücü aynı değil. Bazı insanlar bazı şeylerde zorlanıyorlar ve de Allah korusun böyle muhafaza buyursun. Bazen cemaatimizle karşılaşıyoruz. "Artık tahatım kalmadı hocam." diyor. "Artık güç yetiremiyorum." diyor. "Artık dayanamıyorum." diyor. "Rabbi muhafaza buyursun." Onun için bu duaya devam. Tamam efendim, bu duaya devam. Yani mesela yalnız kalmış bir hanım kardeşimiz veya ailevi problemi olan veya mesela bir kardeşimiz geliyor evladından oğlundan kızından şikayet ediyor. İşte acizane dedi her zaman söylüyorum ya. İşte bizden acaba nasıl dua edelim diye soruyorlar. İşte ben de onlara hatırlatmada bulunuyorum, yol gösteriyorum hem de Kur'an diliyle böyle böyle dua etmeliyiz. Wafoanna, <gülüyor> bizi bağışla, waqfirlana. <gülüyor> Günahlarımızı affet, varhamna ve bize rahmetinle muamele et ya Rabbi. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Bizim sahibimiz, bizim velimiz, bizim Rabbimiz, bizim Allah'ımız sensin ya Rabbi. Öyle olunca fensurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna, kafirlere karşı bize sen yardım et Allah'ım. Sen yardım et Allah'ım. Her meselede, her konuda Rabbimizden yardım dilemek için inşallah bu duaları okuyalım günlük. Namazlarımızdan sonra el kaldırdığımız zaman bu duayı mutlaka ama mutlaka okuyalım. Çünkü cemaatimizin hemen hemen tamamı buraları ezberdir diye ümit ediyorum. Değerli kardeşlerim Bakara suresinin 286. ayeti kerimesindeydi. Son, son ayeti kerimesiydi okuduğumuz efendim ee, dualar. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 49. sayfada hemen karşı sayfaya geçiyoruz şimdi. Ali İmran Suresi 1. sayfanın, Bakara'dan sonra Ali İmran Suresi 1. sayfanın hemen altında 8. ayeti kerimede çok önemli bir dua var. Birçok kardeşimizin yine ezbere bildikleri Ali İmran Suresi 8. ayeti kerimede, şöyle dua ediyor müminlerin diliyle o ilimde rasih olan ilimde otorite olan ilimde Cenabı Hak kendilerine lütuflar verdiği ihsanlarda bulunduğu müminlerin diliyle Kur'an'da Rabbimiz müminlere şöyle bir dua öğretiyor. Rabbana la tuzigh kulubana ba'de iz Ya Rabbi hidayete erdikten sonra İslam yoluna Kur'an yoluna, Resulullah'ın getirdiği yola, bu mübarek yola yöneldikten sonra, eğilenlerden, sapıtanlardan, bu yoldan dışarıya çıkanlardan eyleme bizi. رَبَّنَا لَا تُزِي قلوبَنَا. Kalplerimizi eğ eğiltirme ya Rabbi, eğdirme ya Rabbi. Kalplerimiz hidayete erdikten sonra, İslam ile müşerref olduktan sonra, eğilmesin, bir başka tarafa gitmesin, bir başka tarafa yönelmesin ya Rabbi. Sen bizim, hani Resulullah'ın duası vardı ya Allahumma ya mukallibel ve vel absar. Allahumma ya mukallibel kulub Ey kalpleri oradan buraya, buradan oraya değiştiren Rabbim sebbit kalbi ve ya sebbit kulubena ala dinik, ala taatik tamam mı efendim? Büyüklerimiz görüyorum ben Bu duayı çoğaltıyorlar. Ey kalpleri değiştiren, hadis-i şerifte buyuruluyor ki, قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ عُسْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِيَ rahman يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ Bütün insanların kalpleri, Rahman'ın iki kudret parmağının arasındadır, dilediği tarafa çevirir. O zaman, o zaman bizim Rabbimize çok yalvarmamız lazım, çok iltica etmemiz lazım. Ne olur ya Rabbi bizim kalbimize, sen lütfunla sahip çık. İşte, işte bu dua tam bu iş için. Kur'an'da bunun için var. İslam beldesinde yaratılmışız. Rabbimize iman etmişiz. Kur'an'ımız önümüzde Resulullah'a teslim olmuşuz peygamberimiz olarak. Ama görüyorsunuz sonradan sapıtanlar var. Sonradan yoldan çıkanlar var. Sonradan bozulanlar var. Ya... Gençliğinde bakıyorsunuz, bidayeti halinde bakıyorsunuz, hocalığının ilk zamanlarına bakıyorsunuz, güzel güzel kitaplar yazmış, güzel güzel sohbetler etmiş. Ya Rabbi en çok bizim hocaların, biz hocaların bu duayı etmeleri lazım. Rabbena la tuzih Rabbena la tuzih ba'de izh Ya Rabbi biz hidayete erdikten sonra ne olur, ne olur kalplerimizi yanlış yollara düşürme, saptırma Ya Rabbi. Evet. Vahhablana min ladunka rahmeh. Vahhablana min ladunka Kendi katından, kendi ihsanınla, kendi ikramınla bize rahmet nasip arabi, ya Rabbi. Bize rahmet lütfet ya Rabbi. Innaka entel vahhab. Sen ihsan eden bir Mevla'sın. Sen lütfedicisin. Bir şeyi lütfetmek gerekiyor mu? Ancak sen lütfedebilirsin. Sen verebilirsin sen ihsan edebilirsin Hani bu, bunu tamamlayan Resulullah'ın bir duası var Allahumme la mani'a lima a'tait Ve la mu'tiye lima manat, Ve la radde lima qadait Ve la yenfe'u zel ceddi minkel ced Böyle bir dua Resulullah Bu duayı namazlardan sonra mutlaka okurmuş diye İnşallah bu silsileyi Böyle bitirelim Ondan sonra Resulullah'ın dualarından bazılarını da yine böyle ekrana getirelim ama nasıl talim edeceğiz? İnşallah o zaman ekrana yazarız, siz de yazarsınız. Veya her zaman söylediğim gibi telefonlarınızı kaydedersiniz, telefonlarınıza kaydedersiniz. Sonra onu dinleye dinleye ezberlersiniz. Kur'an-ı Kerim'de kolay. Evinizde bir dua kitabı, bir dua mecmuası bulunsun değerli kardeşlerim. Çok güzel dua, dua kitapları, dua mecmuaları var. Bütün bu duaları oralarda bulabilirsiniz. Allahümme lâ mâni âlimâ âtaîd Ya Rabbi senin verdiğine engel olacak kimse yok. Ama sen de وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعَتِ. Sen de engel oldun mu? Sen de bir kapıyı kapattın mı ya Rabbi? Kimse zerre veremez. Kimse bir şey ihsan edemez. Bu duayı böyle ben acizane vaazlarından evvel bazen okuyorum. Yani muhteşem bir dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından sonra okuyormuş. Birbirinin mütemmi mi bunlar? Şu duayı çokça okuyalım. Sabah da akşam da aklımıza her geldikçe, dilimize her düştükçe ya Rabbi, Allahumma rabbana la tuzigh kulubana ba'de iz heditena ve hab lana min ladunke karame. entel vehhab. Yani de yakın yakın tarihte bile neler gördük değerli kardeşlerim. Yakın tarihte bile neler gördük? Neler? Bir ayet halinde baktınız güzel güzel e, görevler yaptılar dediğim gibi şöyle ettiler böyle ettiler ondan sonra da ümmeti Muhammed'in başına neler açtılar ne işler çıkardılar yani işte değişik değişik şeyler söylediler. Resulullah'a mesela mesela Resulullah'a inanmasa bile dediler. Hocalar söyledi bunu. Bir kişi cennete girebilir dediler. Allah Allah. Allah Allah. Rabbim muhafaza buyursun. Yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktığımız zaman halimiz nice olacak değerli kardeşlerim bizim. Resulullah Allah adamların yakasından tutacak bana inanmayan nasıl cennete girer diye sorduğu zaman onların hali nice olacak acaba? Onun için aman yalvaralım, aman ha aman ha. Tarihen çok önemli o belamlar var, e, bersilsalar var, efendim değişik insanlar var. Hatta sahabeden var değerli kardeşlerim ya. Resulullah'ın vahiy katibiydi. Cebrail Aleyhisselam vahyi getiriyor, gelişinde de bir nur var. O nur, vahiy katibinin kalbine yansıdı biliyor musunuz? İnsanın yaratılışıyla ilgili bir ayeti kerime getirdi Cebrail Aleyhisselam, yazılıyor. Tam ayeti kerimenin sonuna gelindiği zaman adam, e, vahiy katibi dedim ya, yazıyor bir şeyler, böyle insanın yaratılışından bir şeyler anlatıyor Rabbimiz. Dedi ki, Fe tebarakallahu ahsanul khaliqin. Bütün yaratıcıların yoktan yani yoktan var eden başkası yok da bütün yaratıcıların en güzeli olan, en alisi, en yücesi olan Allah ne yücedir, ne alidir, ne büyüktür. Bunu söyleyi verdi vahiy yazan vahiy katibi. Resulullah buyurdular ki Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy aynen senin söylediğin gibi yaz onu dedi. Ayetin devamı olarak adam o meclisten çıktı. Bana da vahiy geliyor dedi. Ben de peygamber oldum dedi. Ben de ben de dedi. Kaçtı Medine'den. Sonra Allah muhafaza buyursun. İrtidat etti ve küfr üzere de öldü. Sonradan da tövbe etmedi. Sahave oldu. Resulullah'ın önünde vahiy yazıyordu. Onun için biz nasıl Rabbimize yalvarmayız, nasıl Rabbimize dayanmayız, nasıl Rabbimize iltica etmeyiz. Ya Rabbi kalplerimizi ne olur Allah'ım hidayet erdikten sonra sapıklığa düşürme diye işte bu ayeti kerime tam bu iş için günde birkaç defalar okunacak bir ayeti kerime. Ali İmran suresi 8. ayeti kerime. Yine Ali İmran'dan devam edeceğiz inşallahü ama şimdi yine bir aramız var değerli kardeşler. Yine Ali İmran Suresi'nden bir dua ile devam ediyoruz sohbetimize değerli kardeşlerim. Ali İmran Suresi 16. ayet-i kerimede müminlerin dilinden bir dua var. Cenab-ı Hazretleri yukarıda 14-15. ayet-i kerimelerde insanlara dünyada bahşedilen nimetlerden bahsediyor. Yani o işte Züyine linnasi hubbu şehevati minennise ayet-i kerimesinden başlıyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz Dünyalık nimetleri saydıktan sonra bi e, اَيُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِ مِذَالِكُمْ Bunlardan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Cennet nimetlerinden bahsediyor ondan sonra da Rabbimiz. Ve de o cennet nimetlerini, dünyadaki nimetleri hani ilk e, duamızda olduğu gibi bir kenara bırakıp cennete ve Allah'ın cemaline, cennet nimetlerine yönelen kulların bir duası var. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Öyle insanlar ki o müminler, derler ki, Rabbana inna amanna, lana qina Onlar böyle dua ediyorlarmış. Cennet nimetlerine göz diken, aklı başında olan, akıllı olan müminler. Rabbena'dan itibaren alıp dua edebiliriz. Rabbana inna amanna. Ya Rabbi, biz iman ettik, inandık. Sen bize lütfettin, ihsan ettin. İslam beldesinde bizi yarattın biz de iman ettik. Öyle olunca gafirlena dunubena. Beşeriyet iyice bu günahlar işledik. Onları sen affediver ya Rabbi. Beşer şaşar diyoruz ya. İnsan hata eder diyoruz ya. Ya Rabbi biz iman ettik. Sana inandık ama Hatalardan da günahlardan da kendimizi kurtaramadık sanki diyor. Öyle olunca faghfir lana dhunubana günahlarımızı affeyle ya Rabbi ve <gülüyor> qina ve bizi cehennemin ateşinden azabından koru ya Rabbi. Arzu eden kardeşlerimiz bu duayı da ezberleyip okuyabilirler. İşte hem affolunmak için hem de cehennemden kurtulmak için hani zaman zaman söylüyoruz ya sabah da ve akşamda cehennemden yedi defa Allah'a sığınmak gerekiyor diye. İşte bu duayı yedişer defa okuduğumuz zaman cehennemden Allah'a sığınmış oluyoruz. رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ Sonra da arzu eden kardeşlerim bakabilirler. O öyle söyleyen, böyle dua eden müminlerin vasıflarını, sıfatlarını sayıyor Rabbimiz. Es-sabirine ve-sâdiqine vel-kânitine vel-münfiqine vel-müstagfirine bil-eshar Devam ediyor ayet-i kerimeler. Ben sadece dua ayetlerini almış oluyorum. Yine Ali İmran suresindeyiz değerli kardeşlerim. Benim elimdeki Musaf-ı Şerif'te 68. sayfada Ali İmran suresi 147. ayeti i kerime peygamberler ve peygamberlerle beraber cihad eden, savaşan müminlerin bir duası var. Şimdi sırada. Dua şöyle. <gülüyor> Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle birlikte cihad eden, savaşan ve de hak erleri diyor ona. Yani Allah erleri Ribiyun nasıl ayeti kerime ve kayyimin nebiyin katale mahuri biyunun kesir nice peygamberler var ki Allah'ın erleri peygamberleriyle beraber savaştılar. Resulullah'ın etrafında sahabe-i kiram efendilerimiz geçmiş ümmetlerin efendim peygamberlerine olan hizmetleri, yardımları onlarla beraber efendim e, nice nice mücadeleler geçti tarih boyunca. Ve peygamberlere ne kadar teslim olan insanlar vardı etraflarında. Onlara Rabbimiz Ribbi Allah erleri, mücahitler yani bütün varlığıyla Allah'a ve peygamberine teslim olan güzel kullar, salih müminler diyebiliriz. Famauhan ulima asabehum fi sabililla. Allah yolunda cihad ederken onlar asla gevşemediler. Ölüm'e Gülerek gittiler tabir yerinde olursa. وَمَا vaufu Asla zaafa düşmediler. وَمَسْتَكَانُ Asla batıla da boyun eğmediler. Asla. Şimdi biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin asrında değiliz belki ama o bizim devamlı başımızda. Cihad gerektiği zaman, mücadele gerektiği zaman İslam için çalışmak, Kur'an için gayret etmek gerektiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki önümüzde her zaman bizim liderimiz, her zaman bizim rehberimiz, her zaman bizim imamımız. Ve biz böyle mücadele edeceğiz. Zaafa düşmek yok, geri adım atmak yok, gerilemek yok. Tamam efendim acaba mı ki? Yok yok böyle bir şey yok. Gevşemek yok. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ fi سَب۪يلِ الٰهِ وَمَا بَعُفُوا Asla zaafa düşmediler. وَمَسْتَكَانُوا Batıla da asla boyun eğemediler. Bazen bakıyorsunuz şöyle bir çalkalanma oluyor, bir, bir, bir, bir sıkıntılar oluyor. Eyvah diyor müminler, eyvah. Ne, bu, ne olacak gene şimdi? Ne demek ya? Ne münasebet. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler. Nasıl da ayeti kerime. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminler oldukça en üstün olanlar sizsiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Evet. Biz daima üstünüz, müminiz çünkü, müslümanız çünkü. Dünyada da zafer bizim, hele hele ahirette وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akıbet bizim. Müminlerin, cennetler, nimetler, Cenab-ı Hakk'ın ihsanları ve ikramları, Yarın mahşer gününde göreceksiniz onları. Nasıl ayaklar altında sürünecekler. Şimdi atsınlar bakalım biraz bir. Onun için zafa düşmek yok. Gevşemek yok. Ve la tehinu ve la tahzenu. Üzülmek yok. Bazen hadisat karşısında bakıyoruz bazı kardeşlerimiz. Eyvah yine eskiler geldi. Yine geri geri geri tarih geri. <gülüyor> ne münasebet yahu mümin mümin her devirde her zaman her türlü şart altında Allah'a tevekkülü ve de ali olmayı yüce olmayı elden bırakmayacak evet onlar da asla böyle batıla boyun eğmediler sabirin, Allah sabredenleri sever diyor Kur'an'da Rabbimiz mümin kardeşlerim gevşeyen korkan geri, geri adım atmaya kalkışan yani şöyledir böyledir filan, aman ha filan yok canım sende yani mümin güçlü olacak mümin kudretli olacak mümin sabırlı olacak mümin yahu mümin demek yeri geldiği zaman malıyla yeri geldiği zaman canıyla Allah için cihad eden insan demek Cenab-ı Hak da onlardan böyle bahsediyor peygamberleriyle beraber cihad eden ribbiyyun Allah erleri Mevladan taraf olanlar Allah'ın mücahit kulları tamam mı efendim? Evet vallahu yuhibu sabirin. Ve ma kana illa an onların bütün sözleri söyledikleri şuydu. Hep böyle diyorlardı. Rabbana rabbanağfir lana dhunubana. Mücahitlerin Cenabı Hakk'ın övdüğü o rubbiyun denilen yani Allah erlerinin duası. Onların duası gibi dua etmek isteyenler Ali İmran suresi 147. ayeti kerimedeki şu bölümle dua edebilirler. Rabbenağfirle lenâ zünûbenâ. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Günahlarımızı affet. Ve israfenâ fi emrinâ. İşimizdeki hatalarımızı, taşkınlıklarımızı, yanlış yaptığımız, haddi aştığımız durumları ve davranışları bağışla ya Rabbi. Ve settibit akdâmenâ ve ayaklarımızı senin dinin üzere biraz evvel Resulullah'ın duasında da dua ettiğimiz gibi daha evvel müminler adına dua ettiğimiz gibi akdamena, ayaklarımızı hak din üzere, cihat üzere sabit kıl. Yani bize cesaret ver, taviz vermeyenlerden eyle bizi. Korkmayanlardan eyle, geri çekilmeyenlerden eyle mesela Huneyn gazvesinde Resulullah neredeyse yapayalnız kalmıştı böyle vadiden geçerlerken okçular yukarıdan oku yağdırmaya başlayınca sahabe-i kiram efendilerimizden kimisi bu tarafa kimisi bu tarafa ne yapsınlar başka çare yok çünkü kaçıştılar ama Resulullah ne yaptı etrafındaki belirli bir zümre ile ben Abdülmuttalib'in torunu Abdülmuttalib'in Abdullah'ın oğluyum Andan nebi edip ben peygamberim bunda yalan yok dedi ve sabit kadem olarak orada durdu. Ne diyor şair? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmez yürürüz. Mümin'e yakışan, mümin'e yakışan tavır bu tavırdır. Bu tavırdır cehennem olsa gelen göksümüzde söndürürüz diyor. Ne azim bu böyle, ne karar bu böyle. Yani şimdi Müslümanlar, e tabii e öyle demiş adamcağız viran olanı hanede evladı iyal var. Dünyalı afvelade bağlıyız. Biz gidersek o evler, o köşkler, o saraylar, o fabrikalar, o servet, o saman, o o rahat yataklar ne olacak? Nasıl gireceğiz o toprağa tabii? Kolay değil. Ya, ölüme gitmek kolay değil o ecdadımızı, dedelerimizi bir düşünün. Bahar geldi mi evden çıkarlar, kış gelinceye kadar yollarda, seferlerde, dağ başlarında, çöl ortalarında, cihatta, o o cepheden o cepheye, o cepheden o cepheye. Geçenlerde işte Haziran'ın başında Ladikli Hacı babamızın hayatını anlattık. Ee, veya işte yeniden vefat yıl dönümünü e, yeniden yaşadık. Bir bakın hayatını Hazretin. Yıllar, 30 yıla yakın Ömür cephelerde geçmiş Balkanlarda, şurada, burada oradan gelmiş işte Ondan sonra işte e, Bu defa Kanal Harbi'ne aşağıya Orta Doğu'ya inmişler İngilizlerle savaşmışlar Yani biz orada Balkanlarda görevimizi yapmıştık burada da başkaları yok yok öyle değil E Onların evinde aileleri yok mu? Çok özür diliyorum onların nefsani arzuları yok mu? Onların aile hayatları yok mu? Onların çocuk çocuğu yok mu? Onların dünyalık hevesleri yok mu? Şöyle bir oturup da Oh diyelim Yok mu yahu? Öyle değil Öyle değil Evet böyle de dua ediyorlarmış o Allah erleri Rabbana <gülüyor> gufirlena zhunubena ve israfena fi emrina ve thabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin Ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım et Kafirlere karşı bize yardım et Allah'ım Bu duayı da dualarımızın içerisine koyalım ve Rabbimize böyle de yalvaralım inşallah çünkü bugünün müminlerinin, bugünün müslümanlarının hakikaten bu duaya ihtiyaçları var. Meselede İslam üzere sabit kadem olmak için menfaatperestlik o kadar çirkin ki değerli kardeşlerim. Yani bazen dünyada bir hadise oluyor, bir şey cereyan ediyor, Adamın çok basit bir meselede menfaatine dokunmuşsunuz mesela. Değil mi efendim? Bir sözünü tutmamışsınız. Bir isteğini yapmamışsınız. Hemen sizi defterden siliyor. Hemen. Menfaatperestlik. Korkunç bir tehlike. Rabbim bize Resulullah'ın ahlakını, sahabe-i kiram efendilerimizin o güzel davranışlarını... Ve selefimizin şuurunu ve karakterini nasip etsin inşallah. Karakterini nasip etsin. Dünyalık menfaatlerden dolayı hemen bozulan insanlardan olmaktan Allah'a sığınalım. Olabilir ya olabilir. Yani bir başkasının hatırına bir başka şey yapılabilir. Veya ne bileyim o o konuda senin o isteğin karşı tarafa hoş gelmeyebilir. Bu defa bu kardeşim böyle yapmadı. Bir daha sefere benim dediğimi tutar. Veya bir başka meselede de benimle beraber davranır. Bir başka de benim de gönlü gönlüme riayet eder diye düşünüp kader birliği ettiğimiz insanlarla yolun sonuna kadar beraber varmaya gayret etmeliyiz. Hemen bozuluveren insanlar yok yok menfaat perestlik çok çirkin, çok kötü. Çok kötü. Rabbim Rabbim şaşırmaktan ve de menfaatinin peşinde e, hak bildiği yoldan, doğru bildiği yoldan sapıtmaktan bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, evet bir evvelki duamız Ali İmran 147. Ali İmran suresi 147. ayeti kerimeydi. Şimdi yine Ali İmran suresinin sonuna geliyoruz. Burada da her namazımızdan sonra Yapmamız gereken dualar var. Yukarıdan ayet-i kerimeler geliyor. Wallahu alikum al-kuş semawat ve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Inna fi khaliq semawat ve ve ixtilafi laili ve nahari La ayat li uli Efendim, hocalarımız Musbuk burayı çok okuyorlar Biliyorsunuz. Siz belki cemaatimizden birçoğu dinleye dinleyi buralara dinleye dinleye buralara ezberlemişlerdir. İçinde çok güzel ayet-i kerimeler var. Ali İmran Yine Ali İmran suresi. Efendim 193 ve 194'te. böyle Cenab-ı Hak hazretleri yukarıda işte innafihalqil-samawatu wal-ardu wa-aktilafil-laili wa-l-nahari laaayyati lillil-albab Allah'ın yaratmasında yani göklerin ve yerin yaratılışında Cenab-ı Hak hazretlerinin gökleri ve yeri, yeri yaratmasında oxtilafil-laili nahari Gecenin ve gündüzün peş peşe birini birbirini takip etmesinde böyle o saniye şaşmayan nizamla muhteşem bir insicamla milyonlar yıldır milyarlar yıldır böyle devam etmesinde lehayat liul elbab akıl sahipleri için idrak sahipleri için aklı selim sahipleri için deliller vardır. Kudretin Allah'ın varlığının kudretinin delilleri vardır. Bu akıl sahipleri aşağıda dua ediyorlar aklı selim sahipleri. Ve diyorlar ki 193. ayeti kerimede Rabbena inna sami'na munadiyen yunadi lil iman. Ya Rabbi biz imana davet eden bir davetçi duyduk. Bir peygambere kulak verdik, imana çağırıyordu bizi. En aaminu bi rabbikum Rabbınıza iman edin diye bizi imana davet ediyordu. Fe amennâ. Biz de inandık ya Rabbi. Hani bir evvelki duada söylediğimiz gibi veya iki evvelki duada söylediğimiz. Ali İmran 16'da söylediğimiz gibi. Ya Rabbi bir elçi duyduk. Bizi imana davet ediyordu. Rabbinize iman edin, Allah'a inanın diyordu. Biz de iman ettik. Fe Ta İman ettik ya Rabbi. Ama bu imanımızdan dolayı sanki... Yani ya Rabbi biz iman ettik, bizi boşa götürme diye böyle yalvarıyor müminler, o akıl sahipleri ve şöyle dua ediyorlar. Rabbena faghfir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena ma'al Bakın bakın duanın önemine bakınız. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla, bizi affet. Ve keffir anna seyyiatina, seyyiatımızı, hatalı işlerimizi ört. Onları, onlardan geç ya Rabbi onları bağışla onları sil hani Mevlana'mızın dediği gibi o, o bizim amel defterimizdeki siyah satırların üzerine rahmet süngerini çek ya Rabbi bağışla bizi amel defterimizi o senin rahmet süngerinle tertemiz hale getir ve teveffena alebrar ve bizi ebrar kullarınla sana yakın kullarınla, seçilmiş kullarınla, o sevdiğin özel kullarla onların zümresinde e, vefat etmeyi bize, sana kavuşmayı, ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Çok önemli. Çok önemli. Ölürken imanı kamil üzere ölmek çok önemli. İmanı kamil üzere ölmek isteyenler bu duaya devam etmelidirler. Nedir o dua? Evet. Rabbena faghfir lana وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعْلَ اَبْرَارِ Bizi Ebrar zümresinde öldür Ya Rabbi. Canımızı orada al. Yani ölürken Ebrar'ın öldüğü gibi ölelim. Şehitler gibi. Kelime-i şahadetleri getirerek öldükten sonra ben Allah dostlarından birinin çehresini vefatından sonra görmüştüm de yani değerli kardeşlerim babacığımın dostlarından Yahyalılı Hacı Hasan Efendi amcamızın Vefatından sonra kendisini görmüştüm de ve bakınız vallahi diyerek söylüyorum. Maşallah, Allah nazarım değmesin diye vefat etmiş. Çehresini mübarek, henüz yeni vefat etmiş. Biz de gittik kendisini, bir görelim mübareği dedik. Vallahi hayatından çok daha güzeldi. Nur olmuş. Saçlarının telleri, tabii babacığımdan bahsetmek, evladı olduğum için bana bana biraz belki yanlış anlaşılır diye e, düşünüyorum yani büyükler vefat ettikleri zaman sağlıkları hal, sağlıklarındaki hallerden çok daha güzel çok daha nurlu oluyorlar pırıl pırıl oluyorlar pırıl pırıl oluyorlar babacığım rahmetullahi aleyh. işte cumartesi günü sabahleyin vefat etti pazar günü pazar günü öğleden evvel Allah ondan sonsuz razı olsun Muhterem Hocamızla İsmail Hocamla beraber yıkıyoruz. Sıcacık vücudu. İnanın böyle bakmaya kıyamazsınız. Sakallar, saçlar böyle nur gibi olmuş. Tel tel olmuş. Ve ben Yahya Alacazan Efendi amcam da maşallah nazarım değmesin diye maşallah bari Allah demekten kendimi alamamıştım. Hani Ebu Bekir'in Sıddık Radiyallahu anh la teşbih, o bizim peygamberimiz. Ama alimler, veliler de onun yolundan gidenler. Rabbim bize de aynı nuru, bereketi nasip etsin inşallah. Bakıyor da ya Resulallah hayatınızda güzeldiniz. Vefatınızda çok daha güzelsiniz diyor ya bu Bekir'in Sıddık. Ona, ona mirasçı olanlar onun ilmine, onun haline, ahlakına varis olanlar da demek ki aynen öyle oluyorlar. Hayatlarında olduğu gibi ölümlerinde de öyle. Bakmağa kıyamıyorsunuz. İşte o insanlarla onlarla beraber ölmek ve onlar gibi ölmek ebrar o iyilikte hasenatta güzellikte Önde olan insanlar müttaki insanlar takva sahibi insanlar ayet-i kerime devam ediyor yine dua devam ediyor 194. ayet-i kerimede rabbena wa atina ma ala rusulike ya rabbi peygamberlerin diliyle bize vaad ettiğin o nimetleri, ihsanları, ikramları bize lütfet Allah'ım. وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Bizi mahcup etme. Bizi utandırma ya Rabbi. Anadolu'muzun insanının güzel bir duası vardır. Yüz karamızı yüzümüze vurma ya Rabbi derler değil mi? Dedelerimiz, ninelerimiz. Aynı dua. Geçen de söylemiştim ben size bazı dostlarla paylaştım. Bilmiyorum bu sohbette söyledi mi? Geçenlerde yine büyüklerimizden birini ziyaret ettim de. Bu konular açıldı. Son nefes konusu açıldı. Kabir konusu açıldı filan bize nasihat ediyor. Da o, o büyük insan, o, o hoş insan, o elini öptüğümüz mübarek insan şöyle şöyle söylüyordu. Bize böyle söyledi. rahman dedi evladım Rabbime dua ediyorum, iltica ediyorum. Rabbim bizim kıyamet gününde amel defterimizi açmasın diye yalvarıyorum. Eğer açarsa bizim için söylüyor tabi, açarsa mutlaka sıkıntı var. Yani açmasın amel defterimiz öyle kapalı kalsın, şöyle önümüzde kapalı olsun. Kolum seninle görülecek biraz hesabımız aslında vardı ama işte senin şu amelinden dolayı, şu davranışından dolayı, işte şu küçük çok küçük görülen şeylerden bağışladım desin Rabbimiz, affetsin bizi cennetine koyu versin inşallah. Onun için dua edelim. Ne olur kıyamet gününde bizi mahcub etme Ya Rabbi. Hele hele biz hocaların hali. Vay vay. O ümmeti Muhammed'in hüsnü zannettiği insanlar eğer başka türlü çıkacak olurlarsa ne kadar ciddi mahcubiyet olur, ne kadar ciddi sıkıntı olur, ne kadar Resulullah'tan utanırız. Peygamberler orada, cemaatimiz orada, dostlarımız orada, akrabalarımız orada. Ya Rabbi onun için amel defterimizi açma Allah'ım diye ben de dua ediyorum. Rabbim o günde biz inanan kullarını mahcup etmesin, utandırmasın. Ama onun için bu duaya devam lazım. İnneke la tuhliful miat Sen vaadinde asla hulfetmezsin ya Rabbi. Söz verdin mi mutlaka yaparsın. Ki, kim onun önüne geçebilir ki? Arkasından gelen ayet-i kerime dua değil ama müjde veriyor. Festecebe lehum rabbuhum. اَنْي لَا اُضِيْهَ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Ben erkek olsun, Cenabı Hak Hazretleri onlara şöyle cevap verdi. Müminler, o akıl sahipleri, o idrak sahipleri, aklı selim sahiplerinden bahsedildi, onların hallerinden bahsedildi. Ve duaları var ya onların, o akıl sahipleri dua ettiler ya, Rabbimiz de böyle buyuruyor, فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Rableri, Allahu Zül Celal Hazretleri onlara icabette bulundu ve buyurdu ki Enni la udivu amele amilin minkum min zekerin ev erkek olsun kadın olsun sizin yaptığınız hayırlı bir işinizi güzel davranışınızı salih amelinizi asla zayi etmem. İnnal anudivu ecran ahsane amela. Yani Rabbimiz her şeyi ihsan edecek hem de bire on lütfederek. Mümin olmak ne güzel şey. Mümin olmak ne büyük bereket. Bire on vererek Rabbimiz ihsan edecek inşallah. Asla asla zayi etmem. Bağlukum bin bağ. Siz birbirinizin takviyelerisiniz, dostlarısınız, kardeşlerisiniz. Siz birbiriniz dersiniz. Faledi <gülüyor> ne ve ichrizu min diarihim wa azu fi sabili wa qatelu wa qutelu la min yani ne olur ayet-i kerimeyi okuyun, Cenab-ı Hak ihsan edeceğini böyle duyuruyor bize. O efendim hicret edip diyarlarından, vatanlarından çıkarılanlar, o, o, o gayret eden, o çalışan, o, o efendim Allah için koşturan müminler var ya ve uzu fî benim yolumda kendilerine eza edilenler, cefa görenler. İnkar ediliyor. Efendim inkara döüçar oluyorlar, iftiraya düşüyorlar. Haklarında şunlar, bunlar falan. Ve katelu ve savaşıyorlar ve öldürülüyorlar. Onlar var ya, ne anhum seyyatihim. Onların günahlarını mutlaka bağışlayacağım diyor Rabbimiz. ne, Tamam efendim, erbabının malumu. Onların günahlarını mutlaka bağışlayacağım. Ve leudkhilanna hunnennatin teziimin tahti'l enhar altından nehirler akan cennetlere koyacağım onları sevaben min Evet. Allah'tan bir mükafat olarak, Allah'u Zülcelal Hazretlerinden bir karşılık, bir ikram, bir ihsan olarak <gülüyor> Allah'u Zülcelal Hazretlerinin katında, onun, onun cennetlerinde mükafatın en alası, en yücesi, en güzeli vardır. Efendim Ali İmran Suresini böylece tamamlamış olduk. Yani tabi aradan bazı dualar yine çıkarılabilir ama Ben sohbetlerde bunları alayım diyorum Bu konuda özel, özel eserler olduğunu tahmin ediyorum Ama e, yani işte bizde bazı duaları böylece cemaatimizle paylaşmış oluyoruz Şu son paylaştığımız dualar Ali İmran suresi 193 ve 194 idi Önemli dualardı Biz o duaları tekrar edelim inşallahurrahman Evet ben aslında bugün daha ilerleyip daha çok dua duyuracağımı tahmin ediyordum zannediyordum ama olmadı. Biliyorsunuz Maide Suresi'nin sonunda Maide Suresi'nin sonunda İsa aleyhisselam'ın bir duası var. Bugün onu da alalım. Onunla tamamlayalım. Gelecek hafta Rabbimiz ömür verirse inşallahurrahman bu konuyu devam ettireceğiz. Bu konu bu konu önemli bir konu ha. Değerli kardeşler yani e, muhakkak dua etmeli ve de duamızda önce bu ayatı ilahi'den, ayatı ilahiyeden duaları seçerek Rabbimize yalvarmalıyız. Biliyorsunuz, biliyorsunuz zamanım daraldı. İsa aleyhisselam'ın etrafında olanlar geldiler dediler ki: Ya İsa alemlerin yüce Rabbi olan allah zülcelal Hazretlerine söyle bunlar inananlar ha inkar edenler değil söyle bize semadan bir sofra indirsin ya İsa dediler biz o sofradan yiyelim Rabbimizin nimetlerini görelim hem de yani hem o nimetlerden istifade edelim hem de imanımıza bir takvih olsun İsa Aleyhisselam dedi ki yani قال tegullâhe in kuntu mu'minîn eğer Allah'tan korkuyor, eğer müminlerseniz Allah'tan korkun ya böyle bir şey istenilir mi Allah'tan dediler İsa Aleyhisselam. Dediler ki hayır biz o, o sofradan yemek istiyoruz ve kalplerimizde mutmeyin olsun istiyoruz. وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Bize doğru söylediğine e, şahit olsun diye ve de biz de ona şahitlik edelim başkalarına bu meseleyi anlatalım demek istediler baktığı olacak gibi değil, İsa Aleyhisselam böyle dua etti biliyorsunuz. قَالَ عِيْسَ اِبْنُ مَرْيَمْ اللّهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا اِذَةً مِنَ li تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِعِينَ Bazı hocalarımız bu duayı sofra duasının sonunda okurlar. Arzu edenler için. Sofradan sonra yani yemek yendikten sonra sofranın üzerinde yapılacak dualardan bir tanesidir. Bu duayı böyle efendim Maide suresi 114. ayet-i kerime. Maide suresinin son sayfasında elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 127. sayfada bazılarında 125'te de olabilir. Tamam mı efendim? Evet 125'te veya 127'de de olabilir. Ayet numarası önemli 114. ayet-i kerime. İsa Aleyhisselam böyle dua ettiler. Hakikaten Cenab-ı Hak azetleri onlara bir sini indirdi, bir sofra indirdi. Üzerinde değişik nimetler vardı. Onlardan yediler. Fakat çok enteresandır. Cenab-ı Hak azetleri bu kadar açık delil isteyenlere böyle icabet edince Cenab-ı Hak buyurdular ki "Allah, الله اِنِّي مُنَزِّلُهَا Ben o sofrayı size indireceğim. Ama فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ Eğer biriniz bundan sonra inkar edecek olursanız fe inni اُعَذِّبُهُ azaban Ona öyle bir azap ederim ki la اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Alemlerde, e, alemde hiç kimseye yapmadığım bir azaba onuduğu çarkılar. O sofradan yiyip de sonradan neler yaptıklarını İsa Aleyhisselam'ın başına neler geldiğini tefsirlerimizden okuyoruz işte. Ey Allah'ımız, ey Rabbimiz, enzil semadan bize bir sofra indir ya Rabbi. Li ve Evvelimize ve ahirimize, geçmişimize geleceğimiz için bir, bir bayram olsun, bir güzellik olsun, bir şenlik olsun ve senin varlığına kudretine de bunlar delil istiyorlar ya Rabbi. ona da bir delil olsun. Ve ve bizi rızıklandır. Bize bolca rızık ver ve ente hayrul razikîn. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi. Biz de bu dua ile bugünkü sohbetimizi tamamlıyoruz. Cenabı Hak hazretleri halalından bol rızık versin ve cümlemizi yüce zatından başkasına muhtaç eylemesin. Rabbim nasip ederse Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun efendim.